sevgisini versin. Amin. Cennete gidecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin Amin. kardeşlerim. İçi de dışı da bir olan samimi Müslümanlardan olsun. Amin. İçi başka, dışı başka olanlardan eylemesin. Amin. Ve içindekini dışına döken Medine gibi ilim meclisi eylesin. Bugün sohbetimizin konusu hadislerin tedvini yani toplanması yani geldik en hayırlı insanları aslında tanımaya biliyorsunuz sahabeler Allah onlardan razı olsun onlar Allah Resulü ve Vesselam'a beyat eden nefsinden daha çok seven kendi canını onun önüne atabilen ve her şeyin üstünde tutup onun dediğini sorgulamadan hayata geçiren insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Fakat onlardan sonra gelen nesil de çok farklı mücadeleler vermiştir. Mesela sahabeden sonra tabi'in dediğimiz dönemdeki insanlar da çok çok faziletli insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Biz dinimizi hep onlardan öğrendik kardeşlerim. Çünkü sahabenin yanlarındaki köleleri yani azatlı köleleri bugün bakın hadis kitaplarının hepsinde bile ravidir. Biz hep dinimizi onların saf, temiz inanmıştıklarından dinimizi öğreniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onlar da sahabe gibi çok çile çekmişlerdir. Gittikleri yerlerde doğru akideyi anlattıklarında onlar da çok horlanmışlardır. Onlardan sonraki nesil de aynı çileleri ne yapmışlar? Onlar da çekmişlerdir. Ve onlardan sonra gelen bir nesil var ki hadisçiler teker teker bir hadis için kilometrelerce yolculuklar yapmışlardır. Aleyküm selam var. Bugüne kadar isimleri altın harflerle gelen bu insanları sizlere birer biraz olsun tanıtmayı ve onlara Dua etmeyi uygun gördüm. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Onların yolundan giden, onların rengiyle boyanan, onlar gibi giyinen, onlar gibi düşünen, onlar gibi hayata bakan insanlardan eylesin bizleri. Rabbim. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dört halifenin zamanında hadisler tedvin edilmedi. Yani bugünkü gibi işte bir Bukhari'ydi, bir Müslüm'dü, bir Darim'iydi, bir Nesli'ydi veyahut bir Tabarani'ydi, bir İbni bu şey müsennafı gibi ne yapılmadı? Böyle taslif edilmemişti. Hep insanların nesindeydi, hafızalarındaydı. Hatta Allah kendisinden razı olsun Ömer bin Hatta bir ara bir sünen yazmak istiyor. Bu hususta Asaplan istişare ediyor. Ona yazması doğrusunda görüş belirtiyorlar. Ömer Rabb'iyle bir ay boyunca istiharede bulunuyor, sonra vazgeçiyor. Ve kendisi ne yapmıyor? Yazmıyor. Çünkü yazmama sebebi şu kardeşlerim. Bizden önce bir takım insanlar vardı. Bunlar bir şeyler yazarak Allah'ın kitabına bunları ne yaptılar? Karıştırdılar ve helak oldular. Ben de insanların böyle bir şey yapmalarından korkuyorum diyerek ne yapmıştır? kendini uzak tutmuştur. Ta ki bu dönem Ömer bin Abdülaziz'e kadar Allah kendisinden razı olsun onun halifeliğine kadar biliyorsunuz onun halifeliğinde sular duruldu fitneler duruldu birlik beraberlik bir nebze olsun ne yapıldı sağlandı kırgınlıklar gitti birçok şeyin üzeri örtülünce ilk işi Ömer bin Abdülaziz'in hemen İbn-i Şihab'ı çağırmak ki Allah kendisine razı olsun İmam Zuhri o zaman zamanın en büyük alimlerindendi ve ona kendisine güvendiğin, hafızasına güvendiğin, ilim erbabı olduğuna güvendiğin insanları topla ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini bir tedvin edin bir toparlayın diye ne yaptı? Emir verdi. İlk toplanma zamanı Ömer bin Abdülaziz'in zamanındadır. İlmin yok olup gideceğinden korkmuştur. Ve ne yapılmıştır? Kaleme alınmaya başlamıştır. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Ve ilmi yazın, bilen bilmeyene öğretsin diye ilim meclislerinde otursunlar. Çünkü ilim gizli tutulmadıkça kaybolup gitmez demiştir. Hatta mutezil bir tanesi kerip kendisine çattığında... Gel seninle din konusunda tartışalım dediğinde o ben dinimi biliyorum. gitsen bilmiyorsan ara boz. Ben dinimi tartışmaya açmam demiştir. Ve arkasından şu altın sözü söylemiştir. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Yani sürekli değişir, gider demiştir bu söz. Ömer bin Abdülaziz Zayi'tir. E Allah kendisinde razı olsun. Ömer bin Abdülaziz bu emri İstanbul'un bütün en ücra köşelerine kadar göndermiş ve bütün bölgelerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri toplanmış ve toplanan bütün bu yazılar, bu hadisler İmam Zuhriye aktarılmıştır yani i̇bn Şihaba. Böylelikle hadise dair ilk eser tasnif eden kişi Müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz'in devrinde Muhammed bin Şihab el-Zuhr olmuştur. Allah her ikisine de rahmet etsin. Bu dediğim olay hicri 100. yılın başlangıcında olmuştur. Daha sonra insanlar peş peşe eserler vermişlerdir ve hadis tasnifinde çeşitli yollar izlemeye başlamışlardır. Kardeşlerim hadisler şöyle tasnif edilmiştir. E, Usul tasnifi bunlar hadisin musanniften isnadın son noktasına ulaşıncaya kadar senedin tasnif edildiği eserlerdir. Yani bir hadis bize ne ilanlaşıyor şuradan o hadis en son söyleyenden ravi zincirini zikrede zikrede zikrede Allah Resulüne kadar kopuksuz zikretme yoluyla yapılmış. Bazı hadis kitapları cüzler olarak yazılmış. Her bir ilim babı için özel bağımsız cüzler yapılmıştır. Mesela Allah kendisinden razı olsun. E, Bukhari'nin cüzlerinden birini tercüme etmiştir öğrenciyken. Raful Yedeğin diye. Yani el kaldırma hadislerini İmam Bukhari ne yapmıştır? Sahihini bozmamıştır. Neyini bozmamıştır? Orada bazı rivayetler gelir. Rivayetlerden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ellerini kaldırır, Rukiye'ye giderken kaldırır, dönüşte kaldırır. İki secde arasında el kaldırmazdı diye bir ifade geliyor Abdullah İbni Ömer'den dikkat ederseniz. Bu nedir? Sahih olarak geliyor. İmam Bukhari iki secde arasında el kaldırılacağını da delillerini görmüş daha sonradan. Fakat sahihini ne yapmamıştır? Bozmamıştır. Ayrı bir cüz olarak ne yapmıştır? Yazmıştır cüz dediğimiz belli bir konuya has toplanan e, hadislerdir. Bunlardan bir tanesi namazdan yazılmış. Reful yedeğin gibi veya zekatla alakalı hasreten yazılanlar gibi ve İmam Zuhri'de zekatla alakalı çok güzel bir cüzü vardır. Allah kendisine rahmet etsin. Veyahut batlarla tasnif. İşte namaz babı, abdest babı, işte şundan şu olursa şöyle olur. İşte renk koku ve ee, görünüş, tadı değişmemişse bir su e, abdest alınır gibi bunu da İmam Bukhari ve Müslüm gibiler takip etmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar hadisleri belli batlar baş alt, başlığı altında toplamışlardır. Ve bu toplamaları Müslümanlar için ne olmuştur? Bir rahmet olmuştur. Onlar hadisleri böyle bir kitap içinde şöyle toplayıp bir, iki, üç, dört, beş diye numaralandırsa belki biz dinimizi tam olarak ne yapamayacaktık? Öğrenemeyecektik. Ama ne yapmış? Abdest demiş, abdeste bir sürü ne yapmış? Başlıklar atmış. Demiş ki kulak mesi şöyle, kafaya mest şöyle olur, kollar dirseklere kadar olur, deniz kenarında bile olsa üçten fazla kollarınızı ne yapmayın? Yıkamayın, abdest hazalarınızı yıkamayın. Bu israftır. Yani attıkları bab başlıklarında hem Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini toplamışlar hem de bize o sözleri hiçbir şerh, hiçbir yorum yapmadan attıkları bir bab başlığıyla ne yapmışlar? Yakalatmaya çalışmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Biz de müsnetlere göre tasnif vardır ki mesela Allah kendisinden razı olsun Ebu Bekir'in müsneti vardır bize gelenlerden bütün Ebu Bekir Efendimizin naklettiği rivayetleri toplamış birisi. veya Ömer'in müsneti vardır. Ömer bin Hattab'ın Allah kendisinden razı olsun. Onun rivayet ettiği hadisler toplanmıştır. Bu gibi gelenler olmuştur. Bazı da furu tasnifi olmuştur ki bunlar da bir eseri tasnif edenlerin usulden naklederek asıllarına nispet ile senet zikretmek sizin tasnif ettikleri rivayetler, kitaplar olmuştur ki, bunlar da mesela, bablara göre tasnif yapılmıştır ki, günümüze de bu tercüme edildi. Hacer Askalani'nin Bulugul Meram diye bir kitabı vardır. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Bu bunlardan bir tanesidir. Abdülgani el Mahdisi'nin Umdetil Ahkam adlı bir muhteşem eseri vardır. Bu da bunlardan bir tanesidir. Bazıları da alfabetik olarak yapılmıştır ki bu da İmamü'l-Suyuti'nin e, günümüzde kazandırılan bir eseri vardır. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Eee Camu'is diye. Bu da alfabetik yani Arapça alfabetik olarak ne yapılmıştır? Kazandırılın kazandırılmıştır. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim sizlere e, bu noktadan sonra bazı kitapları ve bu kitapları yazanları tanıtmak istiyorum. Bunlardan birincisi cam Sahih dediğimiz Kur'an'dan sonra bizim en çok muteber ettiğimiz bir kitap var. Neydi bu? Sahihi Bukhari dediğimiz bir eserdir. İmam Bukhari 600 bin hadis arasından derleyip bu hadisleri çıkarmıştır. Sahihini ayırt etmiş. Bu eseri tehzip ve güzelleştirmekte hadislerin sıhhatini araştırmakta çok çaba ve gayret sarf etmiştir. Ki bakın ne kadar olmuş. Hala daha sahabelerin ismi anıldığı gibi İmam Bukhari'nin de ismi ne yapılır? Anılır. Onlara nasıl dua edilmişse İmam Bukhari'ye de hala ne yapılır? Dua edilir. Tabi sahabeye küfreden çıktığı gibi hadis imamlarına küfreden Sahabeye tane çıktığı gibi bunlara da tane tane muhakkak münafık, imanı bozuk insanlarda ne yapacaktır? çıkacaktır. Rabbim efimize hayır versin kardeşlerim. Ee, hadisler hakkında bayağı mübalağalı sözler gelmiştir. Hatta öyle demişlerdir ki hani bunu etme ihtiyacı hissetmem birçok yerde okuyacağınız için diyorum. Öyle e, rivayet ederler ki gusletmeden, iki rekat namaz kılmadan, oturup istihare yapmadan kesinlikten sahine hadis almamıştır gibi bayağı bir mübalalı sözlerde söylenmiştir. Ama bu kadar da söylense dahi Allah kendisinden razı olsun. Cidden çok sıkı bir tedvinden geçirmiş, çok sıkı bir süzgeçten geçirerek o hadisleri ne yapmıştır? Toplamıştır. Bugün 250'ye yakın İmam Bukhari'nin kitabına reddiye yazan olmuştur. Her kafayı vuran bir toslamıştır. Hani bir duvar olur ya şöyle demir, bu bıtıraklı adam geri kafayı bir çakar ben bunu kırarım, ben bunu kırarım. Ne kadar kırmaya çalışan olduysa kendi kafasını kırmıştır ve oradan ne yapmıştır? Gitmiştir. Rahatsız olanların yanında Bukhari'den Selefin yani Ehli Sünnet'in e, muhaliflerinin dışında Ehl-i sünnetim deyip eyl i sünnet alimleri dediğimiz insanlara da rahatsızlıklar olmuştur. Şimdi geriden baktığında ya neden rahatsız olmuş? Olur mu? Yani bu da aynı itikattan diyebilirsiniz ama ortamını incelediğiniz zaman o alimin yaşadığı yani hak vermezsiniz kendisine ama fitneleri bir nebze anlayabilirsiniz. Mesela İbn Hazm kendisi sarayda büyüyen Endülüs alimlerinden bir tanesidir. Çok zeki, keskin zekası olan, aynı zamanda da keskin dili olan birisi. İmam Bukhari eleştirmiştir ve uydurma rivayetlerin olduğunu söylemiştir. Açık bakıyorsun uydurma rivayet dedi, müziğin haramlığına. E müziğin haramlığıyla alakalı aslında ayet e, hadiste hiçbir sıkıntı yok. Hatta Lokman suresinin 6. ayetine bakarsanız i̇bn Abbas'tan, İbn-i Mesut'tan rivayet var. Vallahi billahi bu ayet çalgının, müziğin haramlığıyla inmiştir diyor. Şimdi sarayda büyümesine haset. Sarayda çalgı çenge nedir? Biraz bol. Buna binaen buna ne akmıştır? Yüklenmiştir. Yani nefsani yüklenmiştir. Veyahut bunun dışında bazıları bizden tarafını diyeyim. Eşariler ne yapar? isim ve sıfatlarda tevile giderler. E Bukhari'de tevhid babı var mı? Var. var. Allah'ın isim ve sıfatları var mı? Var. var. Burada ne yapmışlardır? Yüklenmişlerdir. Biz Bukhari'yi tercüme ederken Allah kendisinden razı olsun. Şek bin Baz'ın kitabından istifade ettik. O nerelerde bazı alimlerin hata ettiğini, tevil ettiğini ne yapmıştır? Tek tek çıkarmıştır. Buna rağmen hataya düşmüş düşmüşmüşüzdür. İnşallah düşmemişizdir. Çünkü büyük büyük alimlerin bazen kasıtlı bazen de kasıtsız itikadına binaen düştüğü birçok neler vardır, yanlışlıklar vardır. Maalesef bu konuda bizden tarafta olanlardan da isim ve sıfatta eşari olanlar ne yapmışlardır? Hataya düşmüşlerdir. Ne yapmışlardır? Ruhari'de bu rivayetleri eleştirmişlerdir. Yani sözü uzatmak istemiyorum. Bukhari'ye dil uzatanların uzattığı noktalar buralardır. Veyahut yine diğer derslerde, hadis derslerinde gördük. İmam Bukhari Allah kendisinden razı olsun açmış olduğu bak başlıklarında eğer bir hadiste 4-5 mesele geçiyorsa geçtiği meselenin cümlesini almış, senedi zikretmemiş muallak olarak hadisi zikretmiş bir yerde ise senedini atmıştır Tam zikretmiştir. Bukhari'yi eleştirenler birçok zayıf ve bir uydurma vardır. Ki hadis usulünde senette kesiklik varsa, raviler peş peşe düşüyorsa bu hadis ne yapılmıyordu? Alınmıyordu. Ama hadis bir yerde aynı hadis peşi peşine zikrediliyorsa o bu hükümden ne yapıyor? Çıkıyor. Ama usulden, ilimden yoksun olan insanlar ne yapmıştır? saldırmıştır. veya bilse dahi kabul etmiyorsa bilmeyen birinin kafasına şüphe etmeye ne yapmıştır? Çalışmıştır. Bukhari ve Müslüm sahihtir. Kur'an'dan sonra Müslümanların en çok itibar ettiği kitaptır. Zayıf ve uydurma olduğunu söyleyen varsa beri gelsin. Bunu ne atsın? İspatlasın. Evet. İmam Bukhari çok titizlikle bunu ne yapmıştır? Seçmiştir. Senetleri muttasıldır. Ravileri ise adalet ve zapt sıfatlarına nadir e, Uygundur. Adalet ve zapt sıfatlarını geçen derste ne yaptık? Gördük. Adaletli olacak, yalancı olmayacak, yalancılıktan itham edilmeyecek, günah işlemeyecek, günahla itham ne yapılmayacak, edilmeyecek, tanınmayan olmayacak, bidatçı olmayacak, hafızası zayıf olmayacak, unutkan olmayacak. Bu vasıflara ne yapmıştır? Çok çok dikkat etmiş ve ravilerini bundan seçmiştir. Peki ee, İmam Bukhari kaç tane hadis toplamıştır? Bukhari'sinde kaç tane vardır? 7397'dir. Bizim tercüme ettiğimizde ise 7365 miydi? 65 tane rivayet vardı bize gelen eserde. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir eseri İmam Bukhari bize ne atmıştır Kazandırmıştır. Peki kendisi kimdir? Adı Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin El Mugire bin Ber Dizbe'dir. Aslen Farisidir. Cüfellerin azatlısıdır. Bukhara'da Şevval 194 yılında dünyaya gelmiştir. Babası küçük yaşta vefat etmiş. Yetim olarak annesi tarafından büyütülmüştür. İlk olarak hadis öğrenmek üzerine üzere 210 yılında yolculuk yapmış ve hadis öğrenmek için birçok ülke dolaşmıştır. Yani 6 yaşında hadis için yola çıkmış birisidir. Hicaz'da 6 yıl kamed etmiş. Şam'da kalmış. Suriye, Mısır, Cezayir, Basra, Küfe ve Bağdat'a gitmiş. Son derece güçlü bir hafızya sahip. Nakledildiğine göre o bir kitaba baktı mı onu ezberlermiş. Bir daha o kitaba bakma ihtiyacı hissetmezmiş. Ve bir meclise geldiğinde hocaları o meclisten kalkar gidermiş. Artık bu delikanlı geldi, bize burada iş yok, yükümüzü hafifletti der, kalkar giderlermiş. Kaç yaşındaymış meclise geldiğinde? Olur. 17 yaşına geldiğinde hocaları artık o meclisi terk eder hale gelmiştir yani 6 yaşında ilme başlıyor ki 4 yaşında zaten hafız olmuş birisi. Allah kendisinden razı olsun. Evet. İbn Huzeyme diyor ki gök kubbenin altında Muhammed bin İsmail el-Buhari'den Ali vesselam'ın hadisini daha iyi bilen hiç kimse yoktur diyor. Fıkıh'ta müştehitli hadisten fıkıh istinbatı hususunda şaşırtıcı bir dikkate sahipti ve bu da onun Bukhari'sini okuyanlar görmüştür. Attığı başlıktan ne kadar zeki, ne kadar akıllı, ne kadar dinini seven ve Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıkan o sözün hangi manaya geldiğini hissedebilen birisi olduğunu ne yapmıştır? Anlamıştır. Yüce Rabbinin rahmetine Harteng denilen şehirde kavuşmuş, orada vefat etmiş, Burası Semerkant'tan iki fersah uzaktadır. 256 yılının Ramazan bayramı gecesi vefat etmiştir. Vefat ettiğinde 12 gün eksiğiyle 62 yaşında idi. Telif ettiği eserler gerçekten büyük çaptadır ve gerçekten ahiret azlığı olarak birçok ilim kitabını atmıştır, bırakmıştır. Bunlardan Türkçe'ye tercüme edenlerden bir tanesi Sahih Bukhari'dir. Tanesi e, ilahi kelamın müdafasıdır. Hatta oradan bir rivayet her zaman size verir, 36 oğlu bir rivayet. Her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır hadisi oradan geçer. Bunun dışında 14 tane güzel eseri vardır. Türkçe'ye kazandırılan bir de ahlak hadisleri vardır, edebil müfred diye. Onun dışındakiler Aratçadadır. Şu an aklımda yok. Bir de Refulyedeyim diye cüzü vardır. O da basılmamıştır ama Harun tarafından tercüme edilmiştir. Rabbim kendisine rahmet etsin. İkinci olarak kardeşlerim Sahih Müslüm vardır. Müslüm El-Hacca'cın tehlif ettiği meşhur kitaptır. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. O da bu kitabında Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ve kendisince sahih gördüğü hadisleri toplamıştır. İmam Nevevi o kitaba şerh düşmüş ve şöyle demiştir. O bu kitabında son derece ihtiyatlı, oldukça sağlam, hatadan çekinen ve oldukça bilgiye dayalı bir yol izlemiştir. Böyle bir yolu ancak çağlar boyunca müstesna kişiler bulup ortaya koyabilir demiştir. Tekrarlarıyla birlikte de Müslim'de 7275 tane rivayet vardır. Okuyan birçok, yani birçok değil, oldukça ilim öğrenmiş olabilir. Tekrarlar çıktıktan sonra müslimde dört bin tane rivayet vardır. Evet. İlim adamlarının büyük çoğunluğu ya da hepsi bu kitabı sıhhat ve mertebe bakımından bu haliyle aynı dengede atmıştır Görmüştür. Evet. Sayı Müslüm yazarına baktığımızda Ebu'l Huseyin Müslüm bin El-Haccaç bin Müslüm el-Kureyşi Neysa buradır. Neysa burda 204 yılında dünyaya gelmiş. Hadis öğrenmek maksadıyla o da birçok yeri dolaşmıştır. Dolaşma derken anlıyor musunuz? Klimalı arabayla falan değil. Uçakla da değil. Deveyle veyahut yaya veyahut eşekle veyahut katırla öyle mola yerlerinde durup ya bana oradan bir tavuk, bir pilav üstü yanında bir limonata falan değil. Çıkısında ne varsa o da bittiyse ağaç çaprakları yiyerek veyahut gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet ederek. Yani bu insanlar kendilerini Allah'a vakfetmişler. Böyle yapmasalar zaten hafızaları o kadar güçlü ne yapmaz? Olmaz. Dünyaya hırslanan onun bunun dedikodusuna koşan, kendi nefsinin peşine giden, enaniyetine giden, kibirlenen, bir giydiğini bir daha giymeyen, hayata cebindeki parayla bakan bir adamın hafızası imanda güçlü olmaz. Ancak şerde güçlü olur. O bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı, o şöyle yaptı, bunlar da güçlü olur. Ama bu insanların böyle bir tasada gayrette yerleri nedir? Yok. Bunlar kendilerini Allah'a adamışlardır. Hatta İmam Bukhari ile alakalı Allah kendisinden razı olsun. O kadar az yiyen birisi ki en son bağırsakları artık yapışıyor. Çok rica ediyorlar bir katı hal. O da sadece az bir şekeri ekmeğinin arasına almayı kabul ediyor. O da azıcık bir şey. Onlar böyle kıt kanaat geçinen ve dünyaya meyletmeyen insanlar olması hasebiyle de Başka yere kafayı vermeyince kafayı verecek tek yer kalıyor. O da o yüzden e, hafızaları çok güçlüdür. Allah kendilerinden razı olsun. E, hadis ehlindendir ve ondan hadis ehli İmam Müslüm'den de çok çok övgüyle söz etmişlerdir. Kendisi neyse burada 261 yılında 57 yaşında vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yaptığı teliflerden geride çok büyük bir ilim bırakmıştır. Kendisinin bu bıraktığı ilimden Müslümanlar çok çok istifade etmiştir ve hala bizler de ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Allah bizi de neslimizi de bu hayırlarda mükafatlandırsın. Evet kardeşlerim ee, özelliklen Bukhari ve Müslüm sahihtir derken bazı insanlar zannediyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözleri sadece Bukhari ve Müslüm'de var. Bunlardan ibaret değil kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın sözlerinin ancak ulaştıklarını bu alimler toplamışlar. O kitaplarında ne yapmışlardır? Tedrin etmişlerdir. İmam Bukhari'nin veya Müslüm'ün kitaplarının sayısınca Peygamberimizin sözleri nedir? Yok. Ondan çok çok nedir? fazladır. İlim bir deryadır. Hah, deryanın içinde bir bardaktır. Kabı ne kadarsa birinin o kadar ne yapmıştı Daldırmıştır, almıştır. Ve sizin de ne kadar nasibiniz varsa bizimde bize de ilim ne kadar? Bu kadar gelmiştir. Bu bir nasip meselesidir. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkeb olsa, Allah'ın ilmini yazmakla yine ne yapamazlar? bitiremezler kardeşlerim. Rabbim hepimize rahmet etsin. Evet. Üçüncüsü Bukhari ve Müslüm'den sonra en çok e, itibar gören kitap hangisidir? Mesihidir. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Nesai Şünenül Kübra isminde bir kitap tehlif etmiştir. Ve bunda baya bir kitap toplamıştır. Hatta 500 bin hadiste deniyor. Zamanın halifesi diyor ki ey imam diyor sen bunun sahihini zayıfını birbirinden ayırt edebilir misin? İmam Nesai uğraşmış ve ayırt etmiş bir eser yazmıştır. Ama buna rağmen yine de onda 325 tane zayıf rivayet kalmıştır. Fakat buna rağmen Bukhari Müslüm'den sonra en sahih kitap sünneni nedir? Nesai'dir. Zannedersem Ocak yayınlarından bu tamam olan sünnenin kübrada tercüme edilmiştir. Okumak isteyen kardeşler için. İmam Nesai asıl adı Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb bin Ali En-Nesai'dir. En-Nesefi de denilir. Horasan'ın meşhur bir şehri olan Nesa'ya nispet edilmiş ve Nesa'da 215 yılında dünyaya gelmiş. Hadis talebesi olmuş. Birçok yolculuklara çıkmış. O da Hicaz'a gitmiş, Orasana gitmiş, Şam'a gitmiş, Cezire'ye gitmiş. Birçok muhadislerden hadis dinlemiştir. Ve Mısır'da ikamet etmiş. Sonra Dimeşk'e göç etmiş. 303 yılında Filistin'in Remle şehrinde 88 yaşında vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun, Müslümanları bıraktığı eserlerden hayırda mükafatlandırsın. Kendisinin çok eserleri vardır. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim, hadislerle e, Hazreti Ali'nin bir şeyi vardır. E, böyle bir eser verdiği için İmam Nesai e, bir dönem alimler tarafından damgalanmıştır. Topladığı esere şaibeli bakmışlardır. Biliyorsunuz şialarda takiye söz konusudur. İmam Nesai'ye biraz soğuk bakılmıştır. Halbuki kendisi ehl-i sünnet alimlerindendir. Allah kendisinden razı olsun. Ali'yi herkes sever. İmam Nesai'yi de çok sevmiş. Ali'nin söylediği hadisleri de ayrı bir tasnif olarak ne yapmıştır? Toplamıştır. Bu şey tarafından bazı alimler onu damgalamış eğer hadis zikredeceklerse diğerlerini tercih edip İmam Neseyi pek ön plana çıkarmamışlardır. Fakat kendisinin muhteşem eserleri vardır. Sünen'in kübrası, Sünen'in Neseyi'si, günlük hayat diye dua Peygamberimizin dilinde günlük hayat diye madreden iki ciddi kitabı çıkmıştır. Hadislerle Hazreti Ali diye eseri çıkmıştır ki hepsi ayrı bir muhteşemdir. Okuyup amel edilmesi gereken birçok rivayetler vardır. Kendisi çok edepli, ahlaklı birisidir. Hatta hocası kendisine mecliste çok ağır hakaret ediyor ve kendi yüzüne tükürdüğü halde ondan alacağı ilmi terk etmemiş hocasına gözükmemek için direklerin arkasında oturarak ondan kalan ilmini ...tamamlamış bir alemdir. Bugün bir şöyle bir yan bak tamam. Kendisinin hem de ilim meclisinde... ...hocası yüzüne tükürmüş... ...buna rağmen terk etmemiştir. Kendisi Filistin'de, Remle şehrinde... ...vefat etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Dördüncüye Ebu Davut'un sünneni gibi kardeşlerim. Onda da 4800 rivayet vardır. İmam Ebu Davut Allah kendisinden razı olsun bunu 500 bin hadis arasından seçmiş ve sadece ahkama dair hadisleri almış. Ve bu Davut'un kendi sözü der ki, ben bu kitabımda sahi olan hadisleri yahut onlara benzeyenleri ve ona yakın olanları zikrettim. Benim bu kitabımda ileri derecede gevşek olan ve olan bir hadis varsa bunu açıkladım. Burada kendisinden hadis rivayeti terk edilmiş bir kimseden hiçbir hadis yoktur. Hakkında herhangi bir şey söz konusu etmediğim bir hadis, sahih delil, alın, delil olmaya, yani onunla amel edilmeye elverişli bir hadistir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Allah. Ve İmam Ebu Davut demiştir ki, hemen bunu mukaddesinde okursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 500 bin hadis ezberledi. Kaç tane ezberlemiş? bunlardan dört bin sekiz yüz tanesini sürenimde zikrettim. Tek tek seçmiş. Hafızaya bak. Biz oturduğumuz yerde uyuyoruz. İş yerinde cin gibi oluyoruz. Allah'ın ilminde uymuyorlar. Ve diyor ki bunlardan dört tanesi dini anlamam için yetkidir. Birisi diyor Ayşe annemizin rivayet ettiği kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o Mertut'tur. Kabul olmaz. İkincisi Numan bin Beşir'in naklettiği helal da belli haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bunlardan kendini korursa dinini ve ırzını korur hadisi. Üçüncüsü Müslümanların en güzeli kendisinin üzerine lazım olmayan şeye burnunu sokmaması. Dördüncüsü Ömer bin Hattab. Ameller niyetler. Ameller niyetlere göredir hadisi Ömer bin Hattab'ın. İşte bu dördü İslam'ın temel şartlarıdır. İşte bu beni diyor İslam'ı anlamam için ne yaptı? Yetti diyor. Allah kendisinden razı olsun. Bakın ne kadar büyük alim olduğunu anlayın. Yani bir dört hadisi içinden seçerek ne yapıyor? Temellerin üzerine binayı inşa ediyor veriyor. İmam Ebu Davud asıl adı Süleyman bin El Eşaş bin İsrak El Ezridir. El Sicistanidir. Basra'ya bağlı kasabalardan Sicistan'da 202 yılında dünyaya gelmiş. O da hadis öğrenmek için birçok yere yolculuk yapmıştır. Irak'lardan, Şam halisinden, Mısır'dan, Horasan halkından hadis yazdığı gibi Ahmet bin Hanbel'den Bukhari ve Müslüm'ün diğer hocalarından da hadis yazmıştır. Allah ondan razı olsun. İlim adamları ondan övgüyle bahsetmiş ve demiştir ki hadis belirlemede hıfz etmekte onun üstüne hiç kimseyi biz ne yapmıyoruz tanımıyoruz. Verada yani şüpheli bir şeylerden sakınan onun gibi bir insanı biz görmüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Basra'da 285 yılında, 73 yaşında o da vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Müslümanları onun ilminden hayırda mükafatlandırsın. Tehlif ettiği birçok eser vardır. Bundan sonra Tirmizi'nin sünneni gelir. Allah ondan razı olsun. Bu da cami Tirmizi adıyla ün kazanmıştır. Kardeşlerim, bir hadis kitabının başında cami, yani cami varsa buradan anlayacağınız şudur. Bu hadis kitabında tefsir batları vardır. Bunu anladınız mı? Yani eğer cami diye başlarsa bunda muhakkak ne varmış? Tefsir batları varmış. Gerçi hadis kitaplarının hepsi başlı başına nedir? Tefsir. Tefsirin kendisidir. Ama hasreten işte Bakara'da şu, mesela tefsir babından bir tane hadis nakledi. Zuhruf suresinde Zuhruf suresinin tefsirinde şöyle bir hadis nakleder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrıla düşmez. Sadece tartışma cedel müstesna. Çünkü o kalpte ikiliye neden olan bir vidattır. Arkasından diyor aleyhissalatü vesselam şu ayeti okudu diyor sahabı ravi Zuhruf 58'i. Onların sana gelip senin rahminle hayırlı yoksa benimkimi. Bunu demeleri sırf gederdir. Zaten onlar gederci bir kalımdırdir. Yine Firuzinin Kitab-ı Tefsir'de bir rivayet vardır. Ali sallallahu aleyhi ve bir ayeti tefsir ederken bir tanesi şey yapıyor. Yeleniyor. Herkes ne yapıyor? Gülüyor. Niye gülüyorsunuz? Hepinizin yaptığı bir iştir ve ne yapıyoruz? Ali aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Bunu Bukhari'de ve Tirmizi'de bulabilirsiniz kardeşler. Tirmizi gerçekten çok ün kazanmıştır. Fakat kendisinde zayıf, sahih rivayetler de nedir? Toplanmıştır. Tirmizi şöyle demektedir. Bu kitapta bulunan bütün hadisler ile amel edilmiştir. Kimi ilim adamları bu hadisleri alıp kabul etmiş? İki hadis müstesna. Birisi İbn Abbas'ın naklettiği ve vesselamın Medine'deyken korku ve yolculuk olmadığı halde öyleyle akşam yatsı ile, ile ikindi, akşam ile yatsıyı demettiği hadis ile bir daha şarap içerse yine ona sopa vurulur. Eğer dördüncü de içerse bu sefer onu öldürün hadisiyle insanlar amel etmemişlerdir, bunu tevil etmişlerdir demiştir kendisi. Evet. Biliyorsunuz amel edilmeme sebeplerinden birisi yani toplan ortadan kalkmış değildir. Bazı alimler Cem meselesinde insanlar çok aşırı gidince ne yapmışlar? E, keyfi Cem'in büyük günahlardan olduğunu kitaplarında, eserlerinde nakletmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de hafız zehebidir. Büyük günahlar kitabına bakarsanız orada cem yapmayı, muhikimin cemini büyük günahlardan sayar. Bunun da sebebi günümüzde bir selef atasözü var biliyorsunuz. Çay deminden, selef ceminden bilinir diye. Demek ki o zaman da bu böyleymiş ki alimler de bunun önüne geçebilmek için böyle yapmışlar. Fakat hadis sahiptir, amel edilecek niteliktedir artık oradakiler ne düşündü bilmiyorum Tirmizi Ebu Musa Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre Es Sülemi et -tirmizidir. Ceyhun Nehri yakınlarında bir şehir olan Tirmiz'de 209 yılında dünyaya gelmiş pek çok yeri dolaşmış Hicaz, Irak ve Horasanlardan hadis almış İmameti ve üstün değeri üzerinde ittifak edilmiş ki o kadar ki Bukhari onun hocalarından olmakla birlikte ona itimal eder ve ondan hadis naklederdi. Tirmizi 279 yılında 70 yaşındayken vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Müslümanları ilminden hayırda mükafatlandırsın. Gerçekten İmam Tirmizi'yi okuyan birçok mevzuda ilim sahibi olur. Her hadis kitabının kendine has böyle güzellikleri vardır. Tirmizinin de kendisine has çok güzellikleri vardır. Mesela namaz babında bahsedilen, namazdan alakalı bir rivayeti sadece Tirmiz'de bulursunuz. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür olarak ne yapmazdı? Bilmezlerdi. Bunu Tirmiz'de bulursunuz. Benim çok ilgincime giden hadislerden bir tanesi öyle bir zaman gelecek ki diyor insanlar geride karısının üzerinde kim var kendi kulağına gelmeden kıyamet kopmayacağını, vahşi hayvanlar insanlar gibi konuşmadan ve insanlar kamçıyla, kendi ellerindeki kamçıyla konuşmadan kıyametin kopmayacağını söylüyor. Şimdi öbür ikisini anlamak kolay da kamçıya bugün alimler kimi telefon, kimi telsiz, kimi daha başka şeylerde yükleyebiliyorlar. Hadislerde bunları görmek mümkün. Yani İmam Tirmizi'nin hepsini okumanızı tavsiye ederim. Özellikle de Tirmizi'yi ezberlemenizi, hayatınıza geçirmenizi tavsiye ederim. Sonra İbn Mace'nin süneni gelir kardeşlerim. Müellif bu eseri bablara bölmüş ve kendisi 4341 nolu 41 tane rivayet toplamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Ee, İmam İbn-i e, başlangıcı diğer hadis kitapları gibi değildir. Mesela birçok hadis kitabına alıp baktığınızda direkt taharet babıyla başlar. Niye? Çünkü önce temizlik, abdest, sonra namaz derler. Bazıları da önce ilim, sonra iman derler. İmam Bukhari'nin yaptığı gibi. Ee, İbn-i Mace de değişik bir e, uygulamaya gitmiş, mukaddime diye bir bak başlığı atmış ve burada hep Akide'ye imana taalluk eden meseleleri orada bulabilirsiniz. Korkunç bir ilim vardır. İbn-i Mace'nin mukaddimesini, hepsini okumanızı tavsiye ederim ama mukaddimeyi okuyan itikadının birçok meselesini halletmiş olur. Hatta mesela birçok rivayetlerde sohbetlerde söylediğimiz bir rivayet var. Biz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce neyi öğrendik? İman. i̇man. Daha sonra Kur'an sayesinde imanınızı iman artık Bak bu İbn-i Macide Başka yerde bulamazsınız. Bunu. Veyahut bir sohbete gelip de sohbetten nasip olmayan adamın misalini size haber vereyim mi diyor. Ve Allah'ın Resulü bir adam bir çobana gelir. Çobana der ki Ey çoban, şu sürünün en böyle semiz hayvanını bana ver. Çoban der ki: Git, istediğini al gel. Adam gider. Sürünün içindeki çoban köpeğinin kulağından tutar, silikliye, getirir. İşte bir sohbete gidip de sohbette nasip olmayan misali işte bu adam gibidir diyor. Bunu da İbn Mace'nin Kitabul Rifte bulursunuz. Veyahut yine Zülh'te öyle bir rivayet vardır ki beni etkileyen rivayetlerden. Kimi insanlar vardır ki diyor, hayrın kapısı şerrin sürgüsüdür. Kimi insanlar da vardır, şerrin kapısı hayrın nedir? Sürgüsüdür, kilididir diyor. Siz hayrın kapısı şerrin kilidi olmaya bakın rivayetlerinde orada bulabilirsiniz. Veyahut hariciler için onlar cehennem köpeğidir hadisini İbn-i Mace'nin mukaddimesinde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Allah kendilerinden razı olsun. Fakat ne yazık ki İbn-i Mace'de bine yakın e, zayıf ve uydurma rivayet vardır. Fakat çok muhteşem okunmaya değer bir hadis kitabıdır kardeşlerim. Maalesef İbn-i Mace zayıf uydurma da olsa birçok şeyi ne yapmıştır? Toplamıştır i̇bn Mace'de Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid bin Abdullah bin Mace'dir. Allah kendisinden razı olsun. Irak'ı Acem olan Hacrinde 209 yılında dünyaya gelmiş. Hadis öğrenmek için o da kendisi birçok yere ne yapmıştır? Sefer yapmış. Basra, Küfe, Bağdat, Şam, Mısır, Hicaz'a yolculuklar yapmış ve burada muhaddislerden birçok hadis öğrenmiş. 273 yılında 64 yaşında o da vefat etmiştir. Bu 63 yaşa birçok eser sığdırmış ve vefat etmiş. Bize de birçok e, ilim bırakmış. İlimden Allah bizleri de, Müslümanları da hayırda mükafatlandırsın. Evet. İmam Ahmet'in bir de müsneti vardır. Bu da muhaddisler, Buhari Müslüm ve Sünenlerden sonra müsnetleri üçüncü mertebede değerlendirmiştir ki bunların başında İmam Ahmed'in müsneti gelir. Bu kitabı da e, alemin bir tanesi diyor ki ben bu kitabı okudum 57 binden fazla hadis vardı. Bu hadis kitaplarını, e, bu kitabın içinde birçok rivayet vardır demiştir. Allah kendisinden razı olsun. E, İmam Ahmet 30 bin sahil rivayet toplamıştır müsnedinde. Oğlu Abdullah'la talebesi i̇bn Kuteybe 10 bin rivayet daha buna katmıştır vefatından sonra. 40 bin rivayete çıkarmıştır. Zayıf ve üstünde taanla bakılan rivayetler bunların üzerindedir. Daha sonra tabii savaşlar hırsız ee, Depremler, yangınlar bu hadislerden bizim zamanımıza 27.500 tanesinin gelmesine sebep olmuştur. Bize bu kadar ulaşmıştır. Allah kendisinden razı olsun yakın tarihte vefat eden Ahmet Mahmut Şakir hadisçidir kendisi de. Ahmet'in müsnedine şerf düşmüştür. Zannedersem Arapça olarak 54 yılda kadar çıkmıştır bu, basılmıştır. Ve bütün hadislere şerh düşmüş. Sahih'in zayıfını birbirinden ne yapmıştır? Ayırt etmiştir. Böyle bir muhteşem eseri günümüze o alimlerde ne yapmıştır? Kazandırmışlardır. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten çok çok çalışmışlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ne yapmışlar? iki kapak arasında toplamayı becermişlerdir. Bu ard değildir. Yani o tür rivayet Az bir rakam nedir? Değildir. Yani bütün kütübü tisa dediğimiz hadis kitaplarının hepsinin içine ne yapar? Alabilecek bir kitaptır. Bu kitap tercüme edildi. Bir gün ben dükkanda otururken bir adam geldi. Kendisinin Ahmet'in müsnetini komple tercüme ettiğini Allah rızası için bunu bastırabilir misiniz diye bir teklifte bulundu. İlk üç cildin de kağıt tomarları elindeydi. Tabi bizim Selef biliyorsunuz konuşmayı çok sever, ameli ve infakı asla Allah yolunda sevmez. Avrupalı ve Türkiye'deki Müslümanlara çok rica ettim. O kadar böyle üzerinde durdum ki hiç kimse iltifat edip bu kitabın basılmasına parmağını oynatmadı. Adam hazır tercüme etmiş, hiçbir para istemiyor. muhteşem de bir tercüme etmiş. Zamanın alim geçinenlerine de bunları götürdüğümde hiçbiri ilgilenmedi. Sebebi ise kendileri bunu tercüme etmedikleri için bir başkasının tercümesinde ne yapmıyorlar? Beğenmiyorlar. Hiç okumadan kaka deyip attılar. Bu adam da Konya'ya tayını çıkmış. Namaz kıldırma memuruydu. Oradan bir yayın eviyle anlaşmış. Parasız onlara verdi. Onlar da altıya kadar bastı. Sonra kimse okumayınca çok çok bastılar tabi. 4 bin, 5 bin adet. O da ellerinde patladı. Tercüme edilmiş ama sonuna kadar basılamadı maalesef. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar ne kadar samimiyse Allah da ilmi onlara ne yapıyor? O kadar nasip ediyor. Ben 6'ya kadar olan cildi 25 takım zor satabildim. Yani 25 takım ki benden başka doğrusu Ankara'da da hadis kitabı satan var mı? Yok. 25 takımı ben zor sattım. Yani alınmadı yani. E alınmayınca adamın elinde de ne yaptı? Şişti, kaldı. Lehte aleyhte alanları bine çıkar. E 4 bin tane altıyı çarpın şöyle. Bu da az bir rakam ne yapmaz? Tutmaz. Herkesin harcı değil. Rabbim hepimize hayır versin. Bu kitap maalesef Türkçe'ye kazandırılacaktı. Demek ki daha zamanı yeri değil. Evet. İmam Ahmet 164 yılında Merv'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra süt emmekteyken Bağdat'a götürülmüş. Bağdat'ta doğduğu da söylenmiştir. Yetim olarak büyümüş. Birçok yerde hadis öğrenmek için dolaşmıştır. O da Hicaz'da, Irak'ta, Şam'da, Suriye'de, Yemen'de. O çağın hadis alimleri dediğimiz insanların dizinin dibinde hadis dinlemiş. Ve büyük çapta buna özen göstermiştir ki o kadar ki hadis ehli onu kendi imamları ve fatihleri kabul etmişlerdir zamanlarında Ahmedi. Hem dönemindeki alimler hem ondan sonraki alimler ondan övgüyle söz etmişlerdir ki Şafi şöyle der Irak'tan ayrıldım ben orada Ahmet bin Hanbel'den daha faziletli, daha adil daha bir vera sahibi ve daha takvalı hiç kimse Bilmiyorum demiştir. Bunun gibi birçok alimler aynı sözü söylemişler. Bağdat'ta 241 yılında 77 yaşında o da vefat etmiştir. Ümmete ilim mirası olarak çok miras bırakmış. Allah kendisinden razı olsun. Evet kardeşlerim. Bunlar ismini sayacağımız Vaktimiz yani isimlerini saysak vaktimizin almayacağı irili ufaklı birçok alimler bunlar başa gelen en öne isimleri çıkan insanlardı. Allah rızası için bunların hayatlarını hepinizin okumanızı neler çekmişler. Kendileri de insan olmaları hasebiyle bu ömürlerine neler sığdırmışlar. Neye böyle e, gönül vermişler ve onu nasıl hayatlarına geçirmişler ve doğruyu söyledikleri için Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Resulullah'ın sözlerini naklettiği ve bundan dönmedikleri için başlarına neler gelmiş hem de İslam halifesadı altında halifelik yapan insanların onlara neler yaptığını, neden hapse attıklarını hayatlarına şöyle bakarsanız destan olduğunu görürsünüz. Hatta onun zamanında çok büyük fitneler olmuştu. Kendisi Halifenin dediğini demediği için zincirle dövüle dövüle karnı yarılmış, bağırsakları dışarıya çıkmıştır. O vaziyette o imamın arkasında namaz kılmıştır ki fitne olmasın diye. Allah onlardan razı olsun. Hatta e, şu kelimeyi söyle de kursuz dediğinde şöyle bir bakmış bütün insanlar şu dudağın iki dudağın arasından çıkan kelimeye bakıyorlar diyerek ne kendisini ne de dinini ne Satmamıştır. Allah'ın dinini e, icra etmiş ve o dinde bize sağlan temiz olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bugünkü dersimizde inşallah bunların hayatlarıyla noktalansın. Sübhanike Allahümme ve ve hamdike la ilahe illa ente estağfuruc ve'sübheli elhamdülillah heratlar Allah hepimiz